Ne azbillahi ne şeytanir rajim ve nesda'inuhu ve neslafiru Ve ne min ve min Men ve men yudl Ve eşhedu anna ilahi Ve eşhedu ve ve en sıfatı hadis kitabullah ve hayral hedi hed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin cinnar. <gülüyor> Akide derslerimizde bugün ibadetin esasları başındeyiz inşallah. Allahuze ve celle'ye ibadetin 3 esasa dayanması gerekir. Bu esaslar muhabbet, korku ve ümmittir. Müslüman Rabbine muhabbetle ibadet eder, onun cezalandırmasından korkar ve sevabını ümit eder. Bu yüzden Seleften birisi şöyle demiştir. Kim Allah'a sadece sevgiyle ibadet ederse o bir zındıktır. Kim Allah'a sadece korku ile ibadet ederse o bir haruri, haricidir. Kim Allah'a sadece ümitle ibadet ederse o bir mürciyedir. Kim de Allah'a sevgi, korku ve ümitle birlikte ibadet ederse o mümindir. Bunu i̇bn Teymiye Mecmur Feteva'da nakletmiştir. Yani kim Allah'a sadece sevgiyle ibadet ederse, sadece bu yönü ağırlıkla kullanarak, sadece bu yönüyle eğilerek, korkuyu dikkate almadan, ümidi dikkate almadan, sadece sevgiyle ibadet ederse o bir zındıktır. Günümüzdeki zındıklar da böyledir zaten. Sadece sevgi, humanistik gibi değişik akımlarla tahrif etmişlerdir. Kim sadece korkuyla, sadece işte e, cehennem tehditleri, sadece azap tehditleri, sadece bunları e, göz önüne getirerek e, insanları sakındırır, kendisi de bu şekiller giderse, o bu yönüyle haricilere e, muvaffakat etmiştir. Kim de sadece ümitle ibadet ederse, sadece işte cenneti vadeden, işte kim de ilahe illallah derse cennete girer, bunun gibi e, ameli devreden çıkaran, korkuyu devreden çıkaran, bir tarzla amel ederse o da bir mürciğedir. Fakat mümin bu üç esası bir araya getirerek ibadet eder. Hafız İbn-i Kayyım Tarikul şöyle demiştir. Korku saliklerin yani Allah'a kulluk yolunda ilerleyenlerin makamlarının etrafında döndüğü iman ve ihsanın üç rüknünden biridir. Bu üç rükün korku, ümit ve muhabbettir. Bunu Medarücü Salik'inde de ayrıntılarıyla açıklar. Evet, bu esasların ilki Allah Azze ve Celle'yi sevmek. Yani muhabbet, Allah Azze ve Celle'ye muhabbet. Bu esas, ibadetin esaslarının en önemlisidir. Muhabbet, ibadetin aslıdır. Kulun Allah Teala'yı ve Allah'ın sevdiği bütün itaatleri sevmesi, O'nun sevmediği bütün isyanları sevmemesi, O'nun dostları olan, başlarında rasullerin Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, Resullerin bulunduğu bütün müminleri sevmesi ve Allah'ın kafirlerle münafıklardan olan düşmanlarına buğz etmesi gerekir. Bütün bunlar Müslümana vacip olup bunda tercih hakkı yoktur. Yine Müslümanın Allah Teala'yı ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canından, çocuklarından ve malından ve her şeyden çok sevmesi gerekir. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 24. ayetinde şöyle buyurur. De ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz... Eşleriniz, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, eğer size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolundaki cihattan daha sevimli geliyorsa, Allah'ın emri gelince kadar bekleyin. Allah fasık kimselere hidayet etmez. Allah Teala'nın muhabbeti kulun kalbinde kuvvetlenirse, azalarından Allah Teala'ya taat dökülür ve ona isyandan uzaklaşır. Hatta Allah Teala'ya ibadet ederken gönül rahatlığı ve izzet hisseder. Nitekim Rahat Suresi 28. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İşte onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain, yani huzur bulanlardır. Şunu iyice biliniz ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ancak Allah'ın zikriyle rahat ve huzura kavuşur. Nebi Sallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Bilal! Kalk ve bizi namaz ile ferahlandır. Yine gözümün nuru namazda kılındı buyurmuştur. Bu yüzden Allah'a itaat eden ve ona isyandan kaçınarak zikrini artıran, Allah'a olan muhabbetinden, ondan korkusundan ve sevabını umarak nafile ibadetler yapan kimse mutluluk ve gönül rahatlığı içinde yaşar. Nahl Suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Erkek olsun kadın olsun, mümin olduğu halde kim salih amel işlerse ona güzel bir hayat yaşatırız. Kul Rabbine isyan ettiğinde isyan oranında Allah'a olan muhabbeti eksilir. Kalpte Allah sevgisinin azalmasının alameti kulun isyanda ısrar etmesi yani işlediği günaha devam etmesi ve onda terbe etmemesidir. Kul Allah'a isyanı artırdıkça kalbinde bundan önce daha fazla bulunan Allah sevgisi zayıflar. Böylece İsyan da aşırı giderek Allah sevgisini tamamen yok eder ve küfre düşer. Allah korusun. İsyanı artırdığı halde Allah'ı sevdiğini iddia eden kimse davasında yalancıdır. Bu sebeple Allah'ı sevdiğini iddia eden bir kavim hakkında şu ayet nazil olmuştur. De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız ona tabi olunuz ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a böyle demeseniz reddedilmiştir. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." -Imran 31. ayet. Bu ayete imtihan ayeti veya deneme ayeti denilmiştir. Allah'ı gerçekten seven kimse, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emretiklerine tabi olur ve yasakladıklarından uzak durur. Alimlerden biri şöyle demiştir. Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde onun hudutlarını, sınırlarını muhafaza etmeyen kimse yalancıdır. Şair şöyle demiştir. Onu sevdiğini iddia ettiğin halde ilaha isyan edersin. Bu alçak kıyasta bile imkansızdır. Şayet sevginle sadık olsaydın ona itaat ederdin. Zira seven sevdiğine itaat edendir. Allah Teala'nın sevgisi kulun kalbinde isyanlarının çokluğu sebebiyle zayıflarsa, ibadetin lezzetini kaybeder. Bazen şeytan ona ibadetlerindeki vesveselerinin çokluğuyla galip gelir. Bazen namaz kıldığında veya Allah'a zikrettiğinde, Yahut ona dua ettiğinde kalbi gafil olur ve böylece ibadetleri kulluktan çok adete yakın olur. Yani o bir ibadet formunu kaybeder de sıradanlaştırılmış bir adet haline gelir. İsyankar kul bu sebeple kalbinde katılık ve kabalık hisseder. Gönül huzuru ve ferahlığı hissedemez. Hatta göğsünde bir darlık ve yineleyen, tekrar eden endişe hisseder. Nitekim Allah Azze ve Celle Taha 124. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kimde... Beni anmaktan yüz çevirirse, zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günde onu kör olarak karşıderiz. Yani Allah'ın zikri olan Kur'an'dan, onun beyanı olan sünnetten yüz çeviren, onun emirlerine uymayan ve yasaklarından sakınmayan kimseyi Allah bu hayatta sıkıntı ile cezalandırır. Bundan dolayı isyanların çoğunun kendilerinden sıkıntıyı gidereceğini zannettikleri şeylere İsyankarların bunlara sığındıklarını görürüz. Onlardan kimisi içkiye, kimisi uyuşturuculara, kimisi daha başka haram olan suretlere bakmaya, müzik dinlemeye sığınır. Mutluluk bulacağını zannettiği haramlar onu çamura daha fazla batırır ve sıkıntı üstüne sıkıntı eklenir. Allah'tan selamet ve afiyet dileriz. Bu sebeple kulun hem dünya ve hem de ahiret saadetini kazanmak için, Kalbinde Allah sevgisini çeken ve kuvvetlendiren meselelere hırs göstermesi gerekir. Bunlardan bazıları şunlardır. Farzları yerine getirmek ve haramlardan uzaklaşmak. Haram. Nafile ibadetleri artırmak. Bunların en önemlileri Allah Teala'nın kelamını, Kur'an'ı düşünerek dinlemek veya okumak. Allah'ı zikretmeyi artırmak. Özellikle gece namazı gibi nafile namazlar kılmak. Dua ve münacatı yalvarmayı artırmak. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını öğrenmek allah Teala'nın kendisi üzerindeki bol nimetlerini tefekkür etmek. İkinci esas allah Teala'dan korkmak. Korku yani havf, kalbin istenmeyen şeye düşme sebebiyle acı çekmesidir. i̇bn Kayyım Raymullah Medarcu Salik'inde der ki, bu konuda geçen vecel, havf, haşyet ve rahbet kelimeleri müteradif değilse de, yani birbirinin yerine geçen kelimeler olmasa da, manalar birbirine yakın olan kelimelerdir. Tarıkül hicretteinde de şöyle diyor, Korku, Allah'a kaçmayı, yani ona sığınmayı, ona yönelmeyi ve onunla sükunet, huzur bulmayı gerektirir. Bu beraberinde inşira, yani gönül genişliği, itminan, huzur ve muhabbet olan bir korkudur. Günah işleyerek Allah'tan kaçan kimsenin korkusundan farklıdır. Bu beraberinde yalnızlık ve çekingenlik olan bir korkudur. Müslümanın Allah Teala'ya, onun cezalandırmasından korkarak ibadet etmesi gerekir. Nitekim Ali İmran 175. ayetinde şöyle buyurur, Eğer gerçekten iman eden kimseler iseniz, onlardan korkmayıp benden korkun. Mayda 44'te de, insanlardan korkmayın da benden korkun buyurulmuştur. Yine Bakara 40. ayetinde, ve yalnız benden korkun buyurmuştur. Kulun Allah Teala'dan korkmasını sağlayan ve bu hisse kuvvetleniren meselelerin en önemlileri de şu şekildedir. Allah Teala'nın ve sıfatlarının bilinmesi. Allah'ı bilen kimse ondan korkar. Allah Teala'nın farzları terk ederek veya haramları işleyerek kendisine isyan edenleri tehdit ettiği cezaları tasdik etmek. Allah Teala'nın kendisine isyan edenlere yapacağı cezanın şiddetini bilmek. Muhakkak ki kul Allah Teala'nın cezasına tahammül etmeye güç getiremez. Bu tehdit, korkutma, arz, hesap kabir ve cehennem azabı içeren ayetleri ve hadisleri öğrenmek suretiyle elde edilir. Kulun geçen ömründe allah Teala'ya karşı işlediği günahları düşünmesi, işlediği günahlar sebebiyle veya allah Teala'ya isyanda ısrarı sebebiyle kötü son ile ölüp, kendisiyle tevbe arasında engel oluşmasından korkmak. Kulun imanı Allah'ın azabını, tasdiki ve isyan edenler olan azabının şiddetine dair bilgisi kuvvetlendikçe, Allah'ın azabından korkusula şiddetlenir. Bu yüzden alimler şöyle derler, Allah'ı en iyi tanıyan ondan en çok korkandır. Övülmüş olan sadık korku, kul ile allah Teala isyan arasında engel olan korkudur. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'nin Sünnenin i̇bn Ömer rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hiçbir meclis yok ki ayrılırken şöyle dua ederdi diyor uzunca bir dua metni, o sitede aldığım dua metni oradaki ifadelerden birisi bizimle günahlar, masiyetler arasında engel olacak kadar hisse hissever şeklinde yaptığı duaydı üçüncü esas ümit yani reca Allah'ın sevabını yani vereceği karşılığı ve bağışlamasını umarak ve rahmetini beklemektir Müslümanın Allah'a sevabını isteyerek ibadet etmesi Günaha düştüğünde bağışlanmasını ümit ederek tevbe etmesi gerekir. Araf 56. ayetinde şöyle buyurulmuştur: Korkarak ve ümit ederek ona dua edin. Hafız İbni Kesir bu ayetin tefsirinde şöyledir. Kendisine ibadeti, duayı, tazarruyu yani yakararak yalvarmayı emrederek ona yani Allah Azze ve Celle'nin katındaki şiddetli azaptan ve cezadan korka korka, ve onun katındaki bol sevabı umarak ümitle yalvarın buyurmuştur. Zümer Suresi 9. ayetinde de şöyle buyurulur. Şimdi böyle bir kimse mi daha iyidir, yoksa gece saatlerini secde ve ayakta durarak taat içinde geçiren, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini bekleyen mi? Allah Azze ve Celle peygamberler hakkında da şöyle buyurmuştur Enbiya 90. ayetinde. Hayırlı iş yapmakta birbirleriyle yarışırlar rahmetimizi ümit ederek ve azabımızdan da korkarak bize dua ederlerdi. Bize karşı son derece saygılıydiler. Ümidin üç çeşidi vardır. Bunlardan ikisi övülmüş, birisi kınanmıştır. Allah'a itaat eden kimsenin, Allah'tan amelinin kabulü ve bundan dolayı cenneti kazanmayı ve cehennemden kurtulmayı ümit etmesi, ''Günahlar işleyen kimsenin bunlardan tevbe ederek Allah'ın bunları bağışlamasını ve affetmesini ümit etmesi, farzları yerine getirmeyen ve haramlar işlemede ısrar eden kimsenin Allah'ın rahmetini ümit etmesi. İşte bu aldanma, boş temenni ve yalancı ümittir.'' Üçüncüsü, e, kınanmış olan ümittir. İbn-i Biliz, Taha ve Akides Şerhinde şöyle demiştir. ''Bilmek gerekir ki bir şeyi ümit eden şunları yerine getirmelidir. Ümit ettiği şeyi sevmeli.'' Onu kaçırmaktan, ellen kaçırmaktan korkmalı. Onu elde etmek için imkanı kadar gayret göstermeli. Ebu Osman el -Cizî de şöyle demiştir. İtaat etmek ve kabul edilmemesinden korkmak saadet alametlerindendir. Yani yaptığı itaatin, yaptığı ibadetin kabul edilmemesinden korkmak saadet, yani cennetlik olmanın alametlerindendir. İsyan edip de kurtulmayı ümit etmek ise şekavet, yani cehennemlik olma alametidir. Böyle kınanmış bir ümit sahibinin hali, eğlenmeden çocukları olmasını temenni edenin haline benzer. Bu kimse beyinsizlerin en beyinsizidir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Bakara 218. ayetinde şöyle buyuruyor. Oysa iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ise işte Allah'ın rahmetini umanlar da bunlardır. Yani Allah'ın rahmetini uman, Allah çok başlayıcı, çok esirgeyicidir diyor devamında. Yani buna layık olanlar, demek ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenlerdir. Ümit etmeyi hak edenler onlardır. Allah Teala Nisa Suresi 123. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ancak bu cennete giriş ne sizin boş hayallerinizle ve ne de kitap ehlinin boş hayalleriyle olur. Her kim bir kötülük işlerse o yüzden cezalandırılır. O kimse kendisi için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamaz. Yine Araf 169. ayetinde şöyle buyurmuştur. Onların ardında kitaba yani Tevrat'a varis olan bir takım kötü insanlar gelmiştir ki nasıl olsa bağışlanacağız diyerek bu dünyanın her çeşit malını alıyorlar. Onun gibi başka bir mal daha gelse onu da almaktan geri durmuyorlardı. Yani onlar... Kendilerinde hayır olmayan haleflerdir. Günahtan dönüş yapmadıkları ve tevbe etmedikleri halde Allah'tan bunların bağışlanmasını temenni ederler. allah Teala şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Bu ayetin mefhumu yani manası Allah'ın rahmetinin iyilik işlemeyenlere uzak olduğuna delalet etmektedir. Araf 156. ayetinde de şöyle buyurulur. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. İyiliği benden sakınanlara, zekatı verenlere ve bir de ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Tefsir dersinden hatırlarsınız bu konuda gelen rivayetlerde Allah azze ve celle rahmeti her şeyi kuşatmıştır deyince iblis dahi bundan ümit var olmuştu. Fakat devamında hatta kitab ehli de ümit var olmuştu. Devamında bunu, bu iyiliği Benden sakınanlara diyor Allah Azze ve Celle, kendisinden sakınanlara, zekatı verenlere ve bir de ayetlerimize iman edenlere yazacağım buyuruyor. Özetle, Müslümana vacip olan Allah'a sevgiyle, cezalandırmasından korkarak ve sevabını ümit ederek ibadet etmesidir. Yine onun korkusunu Allah'ın rahmetinden ümit kesilecek dereceye vardırmaması, Allah'ın geniş rahmetine olan ümidinde aşırı giderek isyanda ısrar etmemesi, Bilakis ikisini birleştirmesi gerekir. Şayet sıhhat halinde ise, sağlıklı ise Allah'a itaatte ve isyandan uzaklaşmasına götürmesi için korku cihetinin ağır basması ve ölüm anında ise Allah'a hüsnüzan üzere vefat etmesi ve Allah ile karşılaşmaktan rahatlık duyması için ümit tarafının korku tarafına ağır basması gerekir. Az önce geçen üç ayette olduğu gibi ikisinin bir araya getirilmesi ve dengelenmesi zorunludur kişi, yani Müslüman e, haf ve racayı dengede tutan kişi, geçmişte işledikleri hakkında Allah Azze ve Celle'den ümit var olur. İşlediği günahlar, hatalar hakkında Allah'tan e, bunları affetmesini ümit ederek tevbe eder. Yani o günahları terk eder. E, salih amellere yönelir. Salih ameller işleyerek onlara kefaret olmasını bunları silmesini umar. E, haf konusunda da yani korkusunu da geleceğe hakkında Allah azze ve celle'nin azabını, eee intikam almasını, azabının şiddetini, cezalandırmasını, bunları işlemeyi düşündüğü, aklına gelebilecek veya muhatap olduğu kötülükler hakkında düşünmeli, Allah azze ve celle'den bu bu makamda korkmalı ve o günahları terk etmelidir. İsim sıfat, isim ve sıfat tevhidine gelince Allah Teala'nın isimleri ve sıfatları gayb olup İnsan bunları detaylı olarak ancak işitme yani vahiy yoluyla bilebilir. Zira insanların ilmi allah Teala'yı kuşatamaz. Nitekim Taha 110. ayetinde Fakat onlar bilgileriyle, ilimleriyle onu kuşatamazlar buyurmuştur. <Gülüyor> Sıfatlar hakkında konuşmak zat hakkında konuşmanın bir parçası, bir dalıdır. Beşeri aklın müstakil olarak, bağımsız olarak Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını ispat ve nefi olarak detaylarıyla bilmesi mümkün değildir. Kim aklıyla bunu bilmeye çalışırsa hata eder ve sırat-ı mustakimden, dosdoğru yoldan sapar. Kulun Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kelamının olduğu yerde durması, şer'i nasların ispat ettiği bütün isim ve sıfatlara iman etmesi ve Allah Teala'nın kendisinden nefret ettiği veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan nefret ettiği şeyleri nefret etmesi gerekir. Pek çok şer'i naslar, Allah Teala için detaylı olarak kemal sıfatlarının ispatına delalet etmektedir. Bunların Allah Teala için celaline layık şekilde ispat edilmesi gerekir. Yine Naslar noksan sıfatların Allah Teala'dan nefh edilmesine delalet etmektedir. Bunların da Allah'tan nefh edilmesi ve onların zıttının kemalini Allah Subhanehu için ispat edilmesi gerekir. Bu genel olarak Allah Teala'nın isim ve sıfatlar hakkında vacip olan haktır. İsim ve sıfat tevhid hakkında Özetle dört konudan bahsedeceğiz. el i Sünnet'in Allah'ın isimleri ve sıfatları hususundaki tutumu, birincisi ispat etmede tutumları, yani Allah Azze ve Celle'nin şu sıfatı vardır, şu ismi vardır demede tutumları, Allah Teala'nın kendisi hakkında kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzerinden ispat ettiklerini tahrifsiz, yani manasını bozmadan, tatilsiz, yani anlamını iptal etmeden, lafzını veya manasını iptal etmeden, teklifsiz yani keyfiyet çekil belirlemeden ve temsilsiz misal verip benzetmeden ispat etmektir. Şer'i naslarda ispat edilen isim ve sıfatlara bunların hakiki olduğuna, Allah Teala'nın celaline layık bir şekilde olduğuna ve mahlukların sıfatlarına benzemediğine iman ederler. Yine Allah Teala'nın şer'i naslarda sabit olan bütün isimlerine, her ismin Allah Teala'nın bir sıfatını ihtiva ettiğine iman ederler yani mutezilerin veya eşarilerin bazısının yaptığı gibi Allah'ın ismini ispat edip de bu ismin delalet ettiği sıfatı Allah hakkında ispat etmemek bu bidat delinin yoludur mesela el aziz ismi Allah Teala'nın izzet sıfatını el kavi ismi Allah Subhanahu'nun kuvvet sıfatını ihtiva eder diğer isimler de böyledir Allah Teala için sabit olan bütün sıfatlar kemal sıfatları olup onlarla övülür. Herhangi bir açıdan bunlarda eksiklik yoktur. Bilakis en kamil bakımdan Allah için sabittir. Nefi konusunda tutumlarına gelince Allah Teala'nın kitabında kendisi hakkında veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzerinde nef ettikleri noksan sıfatları nef etmekle beraber Allah Azze ve Celle hakkında nef edilen sıfatların zıttı olan Kemal sıfatlarının sabit olduğuna itikad ederler. Allah Teala'nın kendisinden nefyettiği her sıfat noksan sıfattır ve vacip olan kemaline aykırıdır. Herhangi bir noksan sıfatın Allah azze ve celle'de bulunması imkansızdır. Allah Teala'nın kendisinden nefyetmesiyle kastedilen nefyedilen o sıfatın yerine zıttının kemalinin ispat edilmesidir. Nefi ancak öğle bir sabit sıfat ihtiva ediyorsa kemale delalet eder. Zira mücerred nefi acizlik sebebiyle olursa bu bir eksiklik olur. Nitekim şair şöyle demiştir. Küçük bir kabilecik hiçbir kimsenin ahdini bozmazlar ve insanlara hardal tanesi kadar dahi zulmetmezler. Bu o kabileye bir övgü değildir bak. Yani küçük bir kabile hiçbir kimsenin ahdini bozmazlar. Zaten bozacak güçleri yok ve insanlara hardal tanesi kadar dahi zulmetmezler. aleyküm selamünaleyküm. Ahdi bozmamalarının ve insanlara zulmetmemelerinin sebebi bunları yapabilme imkanları olmadığı için olabilir. Dolayısıyla şiir onlar hakkında öğüt değildir. Bu tıpkı zulmetmeyen duvar demen gibidir. Bu açıkça anlaşıldıysa Allah Teala'nın kendisinden zulmü nefyetmesiyle kastedilen de Allah Teala için zulmü nefyetmekle beraber bunun zıttının kemali olan adalet sabit olur. Kendisinden lugub yani yorulmak ve acizlik sıfatını nefyetmişse bundan kastedilen lugubu nefyetmekle beraber bunun zıttının kemali olan kuvveti ispat etmektir. Allah Teala'nın kendisinden nefyettiği diğer hususlarda bu şekildedir. İnsanların hakkında çekiştikleri fakat nefine veya ispatına dair nas gelmeyen Cisim, cihet ve benzerleri gibi huslarda tutumlarına gelince elüsnetin, mesela bunlar hakkında işte Allah cisim midir değil midir bir adaletli tartışmış. Kimisi e, cisim demiş, mücessime e, yoluna sapmış, cisim e, ispat etmişler, böyle sapmışlar. Kimisi Allah'ı cisimden nefi ederek, hayır Allah cisim değildir diyerek e, böyle bir pidataya sapmışlar. Yine cihet yön. Yukarıda mı, aşağıda mı, sağda mı, solda mı böyle tartışmalara girmişler. Mekan bunun gibidir. İşte Allah'ın mekanı var mıdır, yok mudur, vardır ya da yoktur. Bu konuda eğer nas gelmediyse hiç kimsenin konuşmaya hakkı yok. El-i Sünnet'in bu konuda tutumu lafzında duraklayıp hakkında nas gelmediğinde nefiye, nefide veya ispatta bulunmamaktır. Manasında ise detaya giderler. Eğer bununla Allah'ın münezzeh olduğu bir batıl kastediliyorsa onu reddeder. Allah için imkansız olmayan hak kastediliyorsa kabul ederler. Mesela bir kimse Allah hakkında yön yani cihet ispat edilir mi diye sorarsa ona denilir ki Öncelikle bu lafız bu lafzı ne ispat ne de nefiy ederiz. Zira bunu ispat ya da nefiy eden bir şer nas gelmemiştir. İkinci olarak bu sorudan kastettiğin nedir denilir. Eğer Allah'ı kapsayan bir mekan var mıdır, onu kastettim derse, bu mana Allah'ın münezzeh olduğu bir batıldır deriz. Şayet Allah Teala'nın mahlukatından ayrı, yukarıda, mutlak ulu, yükseklik, yücelik cihetinde olup olmadığını kastettim derse, bu iman edilmesi gereken bir haktır. Yani Allah bu manada yukarıdadır, yücedir. Lakin cihet lafzı sonradan çıkmış bir kelime olup terk edilmesi gerekir denilir şayet soran kimsenin kastı doğruyu bulmak istemesi ise bu güzeldir ama kastı Allah Teala'nın ulu sıfatını ispat eden birçok sabit şer'i nasırı reddetmek ise bu tevbe edilmesi gereken bir hatadır bu takip edilmesi vacip olan tatil ehliyle temsil ehli arasında orta yoldur bunun vacip ve sahih olduğuna akılda vahide delalet eder akla gelince aklın delil olması şu yöndedir Allah Teala hakkında vacip Caiz ve mümkün olanlar hakkında detaylı söz ancak vahiyle ile idrak edilebilir. Zira bu insan ilminin kuşatamayacağı kayıp meselesidir. Bu konuda vahye tabi olmak, onun ispat ettiğini ispat etmek, nefyetin nefyetmek, nefret sukut ettiğinde de sukut etmek gerekir. Vahye gelince buna şu ayetler delalet eder. A'raf 180'in 180. ayeti. Allah'ın güzel isimleri vardır. Ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğrilen sapanları terk edin. Onlar yapmış olduklarının cezasını çekeceklerdir. Şura 11. ayeti. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işlendir, hakkıyla göreendir. Ve İsra 36. ayeti. Bilmediğin şeyin ardına düşme. İlk ayet tahrifsiz yani manasını veya lafzını bozmadan, tatilsiz yani manasını veya lafzını iptal etmeden, geçersiz kılmadan ve temsilsiz yani mahluka benzetmeden ispat etmenin vacip olduğuna delalet eder. Zira bu üç mesele sapmadır. Yani tatilde bulunmak, teklifte bulunmak, e, tahrifte bulunmak, temsilde bulunmak bunlar sapmadır. İkinci ayet ıspatın ile beraber temsilin nefinin vacip olduğuna delalet eder. Zira onun benzeri hiçbir şey yoktur. Leyseke şey şeyun. On, onun misli gibi, aynısı gibi bir şey yoktur diyor. Allah Azze ve Celle kendisi gibi olan bir şeyi nef ediyor. Sonra diyor ki, o iştendir görendir. Yani işitme ve görme sıfatı vardır Allah Azze ve Celle'nin. Bunlar mahlukta da olan şeyler. Ama demek ki Allah'ın görmesi de işitmesi de asla mahlukunki gibi değil. Diğer sıfatları da bunun gibi. Üçüncü ayet, teklifin Yani bilmediğin şeyin ağırına düşme ayeti keyfiyet belirlemenin, nefh edilmesinin vacip olduğuna ve ispat veya nefhine dair nas gelmeyen hususlarda duraklamak gerektiğine delalet eder. Burada uyarmamız gereken bir husus var. Ehl-i sünnet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabından bir cemaat ve onlardan sonra gelenler, Allah azze ve celle'nin kitap ve sünnette sabit olan bütün sıfatların mecazi değil, hakiki olduğuna iman ederler. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatları mecazi değil, hakiki sıfatlardır. Nitekim Hafız İbni Abdilber el-Endülüsi Ehl-i Sünnet'in bu konudaki icmağını nakletmiştir. İbn Abdilber şöyle der. Ehl-i Sünnet, Kur'an ve Sünnet'te gelmiş bütün sıfatlara iman edip bunların mecaza değil, hakikate hamletmek üzerinde icma etmiştir. Ancak onlar bundan bir şey keyfiyet belirlemezler ve herhangi bir sıfatı sınırlamazlar. Cehmiye mutezilerin tamamı ve harciler gibi bidat ehli ise hepsini inkar ettiler ve hiçbirini hakikate hamletmediler. Bunları ikrar edenin müşebbiye olacağını, yani Allah'a mahluka benzetmiş olacağını iddia ettiler. Bunları ispat edenlere göre onlar mabudu nefiyedenlerdir. Bu konudaki, bu konuda haklı olan Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle konuşanlardır. Onlar ise cemaatin imamlarıdır. Allah'a hamdolsun. Bunu Ettemhid'in 7. cildinde söylüyor. Öncekilerden birçoğu da bu konuda Selef'in icma ettiklerini zikretmiştir. Hafız Ebu Kasım el Esbehani doğumu Hicri 457 senesidir. Şöyle demiştir. Allah'ın kitabında gelen veya sayı isnad ile rivayet edilenlerden gelen sıfatları ispat hakkında Selef'in mezhebi, bunları zahirleri üzere icra etmek ve keyfiyet belirlememektir. Zira sıfatlar hakkında kelam, konuşmak, zat hakkında konuşmanın bir dalıdır. Zatın ispatı keyfiyetin değil, varlığının ispatıyla olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin zatının, varlığının kabul edilmesi, onun sıfatlarının kabulüyle olur, Bunları, bu sıfatların keyfiyetiyle değil. Yani haşa işte eli şu şekildedir, görmesi şu şekildedir, nüzul şu şekildedir diye bu açıklamarla değil. Sıfatların sıfatı böyledir. Bunun bir benzerini de Hicri 392 yılında doğmuş olan Hatibül Bağdadi, bu cevap olarak yazdığı sıfatlar hakkındaki risalesinde söylemiştir. Hafız Zehebi el-Uluvda, Hicri 388 yılında vefat etmiş olan Ebu Süleyman el-Hattabi'den bunun benzerini nakleder. Sonra Zehebi şöyle der, Hafız Ebu Bekir el-Hatib, Hafız Ebu'l Kasım et Teymi, el-Esbehani ve başkaları seleften bu konuda ittifak, yani icma nakletmişlerdir. <gülüyor> Şehir İslam i̇bn Teymiye de Tahkikül Mecaz vel Hakikat Fis Fatillah adlı risalesinde şöyle demiştir. Yani burada şuna dikkat edin. i̇bn Teymiye Hicri 8. asır ulemasındandır. Şu an şöyle bir iddia var. Böyle bir çarpıtmalar yapılıyor. İşte bu selefin isim ve sıfatlara inanış tarihi sanki İbn Teymiye ile başlamış gibi. İbn Teymi'nin 8. asrın imamlarındandır. Bizim bu icma naklettiğimiz kimseler Hicri 3., 4., 5. asrın imamları. Yani onlar bu konuda icmayı naklediyor. i̇bn Teymiye bu konuda sadece öncekilerin, selefin icmasına tabi olan birisidir. Yani bu selef akidesini ortaya çıkaran, ortaya atan birisi değildir i̇bn Teymiye. Sadece selefe tabi olan birisidir. Buna ee, dikkat edilmesi lazım. Burada naklettiğimiz şeyler i̇bn Teymiye'den önce bu isim ve sıfat hakkında selefin akidesini ispat eden şeylerdir. Hatta harisel Muhasibi bile ee, isim ve sıfat konusunda aynı akidededir haris muhasibi muasibi Ahmet bin Hanbel'le çağdaştır. Yani hicri 3. asrın alimlerindendir. İsim ve sıfat konusunda 3. asrı dahi husunat arasında asla bir ihtilaf yoktu. Evet, İbn-i şöyle diyor. Sıfat hadislerinin, zahirlerinin üzere icra edileceği, keyfiyet belirlemenin ve teşbihin nefret edileceği üzerinde birçok kimse seleften icma nakletmişlerdir. El-Hattabi de bunlardandır. Eşarilerin kendisine tabi olduğu El hatta bir de bunlardandır Hafız Zehbi El Uluv'da Ebul Kasım El Esbehani'de Şöyle dediğini nakleder Malik, Essevri El Evzai, Esşafi Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd Ahmet, Ahmet bin Amber Yahya bin Said El Kattan Abdurrahman bin Mehdi ve İshak bin Rahüye'nin mezhebi şudur Allah Teala'nın kendisini vasıfladığı ve Resulünün vasıfladığı işitme Görme, yüz, eller ve diğer sıfatlar ancak bilinen ve meşhur olan zahirleri üzeredir. Bunlar da keyfiyet düşünülemez, mahluka benzetilemez ve tevil edilemez. Yani bunlar da yoruma gidilemez. Selef sıfat lafızlarında ilk bakışta akla gelen zahir anlam üzere. Allah Teala'nın celaline yakışır şekilde hakiki anlamda olduğuna itikat ederler. Ve kitap veya sünnette gelen sıfat lafzının delalet ettiği manayı ispat ederler. Yani mesela Allah iki elim dediğinde burada Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak iki eli vardır. Yani bu Allah'ın iki eli mecazi iki el değildir. Hakiki iki eldir. Fakat okuna benzemez. Yani ismin benzemesi keyfiyetinin benzemesini gerektirmez. Bunu daha önce çeşitli şekillerle açıklamıştık. Böyle demeyi, yani Allah'ın eli vardır, nüzulu vardır, istivası vardır gibi naslarda gelen şekilde itikad etmeyi müşebbeheye, mücessimeye benzetenler e, neden reddediyor? Çünkü onlara el denildiği zaman bunlar dinlerini, meselelerini, e, akidelerini, fıtratlarını, felsefecilerin, akılcıların yollarıyla bozdukları için sonradan gelen asırlarda, Hicri 3. asırdan sonrasında kafaları bakış açıları, fıtratları bozulmuş olduğu için bunlar el denilince kendi elleri akıllarına geliyor. Nüzul denilince mahlukun nüzul akıllarına geliyor. Bu sebeple hemen bu sıfatları Kur'an'dan veya sünnetten gelen bu nasları tevil etme, yorumlama yoluna gitmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki iddialarına göre işte el denince insanların aklına mahlukun eli geliyor. O halde biz bu nasları olduğu gibi aktarmayalım insanlara. Ne yapalım? tevil ederek aktaralım. Yoksa ha işte Allah'ın elinden mahlukun eline anlarlar dediler ve böyle masum görünen bir gerekçeyle bu sıfatları yorumladılar. Eşari ve Maturidi'ler bunlar kelamcılar. Böyle yorumladılar. Diğer bir sınıf tamamen mahlukuna benzetler, Mücesime gibi, temsil ehli gibi, mümessile gibi, fırkalar tamamen benzetler. Bunlara mukabil olarak da diğer bir sınıf bu sıfatları tamamen inkar ettiler. Allah'ın kelamı olmaz, Allah'ın görmesi mi olur, rahmeti mi olur hatta? Rahmet mahluktadır dediler. Allah'ın Allah ismi rahim olsa bile rahmet sahibi olmayan bir rahimdir dediler. Allah basir olsa bile görme sıfatı olmayan bir görücüdür. Yani basirdir dediler. Yani bu sadece isimdir. Sıfat olarak manası yoktur bunun şeklinde mutezlerin sapması gibi, cehimlerin sapması gibi böyle bir e, yoruma gittiler biz burada da aynı şeyi söylüyoruz. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam buyurduğu gibi yolların en hayırlısı Allah Resulü Aleyhissatü vesselam yoludur. Ve insanlar fırkalara ayrıldığı zaman bakın bu bir fırkalara ayrılmadır. İnsanlar Allah'ın isim ve sıfatları konusunda farklı fırkalara görüşlere ayrıldılar. Burada benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar kurtulandır diyor Allah Allah Resulü Aleyhissatü vesselam. Demek ki eşerler ateştedir. Maturdiler ateştedir. mutezile cehmiye, müşebbihe bunlar ateştedir. Yani hiç kimse, işte bunlar da el-i sünnet, maturdiler de el-i sünnet, eşariler de el-i sünnet, selefiler de el-i sünnet, böyle de mi hakkı yoktur. Bir tane hakkı vardır, o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabının üzerinde bulundukları yoldur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, işte Allah güler diyor. Şöyle şöyle yapana diyor. Orada bir sahabe, bir bedevi. Yani ilim sahibi de değil bakın. Bir bedevi. Diyor ki, e Allah'ın Resulü Allah güler mi diyor. Evet diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın burada yani bu bir bedevidir. Bu söylediğimden işte mahlukun gülmez gibi bir şey anlar falan. Böyle bir endişesi yok. Evet güler diyor. O halde diyor, gülen bir Rab'den biz asla ümit kesmeyiz diyor. Adam gidiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu bu. Fakat dediğimiz gibi işte el denilince mesela fıtratı bozulmuş adamın. Çünkü niye bozulmuş? Kelam okutuyorlar. Kelam okutulduğu için bozulmuş. Okutmayın kelam madem öyle. Yani... İnsanların işte Kur'an'da el sıfatını okuduğu zaman aklına mahlukun eli gelecek, bu yüzden akidesi bozulacak diye endişe edeceğinize şu kelamı okutmayın. Alaka dersi vardır, mantık dersi vardır medreselerde okutulan bir bakın. Eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmektir bunların şeyi. Bu sıfatları nasıl yorumlanacağını ilk başta ilk ilim talebesine ilk önce bunu öğretirler. Arapçayla birlikte verirler medreselerde bunu yapıyorlardı. Kelam... Medreseleri bunlar. Böyle yapacağınızı okutmayın şunları. Nasıl yorumlanacağını hiç insanların aklına getirmeyin. Fıtratlar doğruya yönlendirecektir. Görme engel, e, estağfurullah işitme engellerin e, hareketlerle anlaşmasını biliyorsunuz. Yani işaretlerle anlaşmaz Bu doğuştan işitme engelliler için bir de. Onlar için tasarlanmış bir dil, işaret dili. Orada Allah Azze ve Celle'den bahsedilirken, yani Allah işaret ediliyorsa böyle yapılıyor, yukarı işaret ediliyor. Yani hiçbir şey bilmeden, hiçbir şey işitmeyen bir insan, doğrudan e, Allah tarif edilirken yukarı işaret ediliyor. İnsanlar fıtratıyla Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini böyle bilirler. Ama e, değişik şeylerle, hilelerle, yorumlarla e, bu fıtrat saptırılmış işte Allah yukarıda delilince işte mahlukla ilişkilendirme şeyi başlamış. Mesela el dediğinizde niye hemen bizim elimiz aklımıza geliyor? Bunu düşünmek lazım. El sadece insanda olan bir yer değildir. El tek bir şekilde el değildir. Mesela adam birisi itiraz ediyordu bir yere. Diyor ki, e siz diyor Allah Azze ve Celle'nin elinin hakiki olduğuna iman ediyorsunuz diyor. Allah diyor işte biat edenlerin biat ettiği sırada Allah'ın eli onların eli üzerindeydi diyor ayette. E yoktu da orada diyor. Nereden biliyorsun? Yani sen nasıl bir el bekliyorsun? Niye senin elin geliyor aklına? Yani bu ayeti aleyhte delil getirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü el deyince hemen kendi eli aklına geliyor. Mesela biz para dediğimizde paranın birçok cinsi vardır. Para birimleri farkıdır. Her ülkenin parası farkıdır. Kağıt para vardır. Demir para vardır. Bunlar girdiği gibi. Miktar olarak da bunlar birbirinden farklıdır. Para deyince tek bir şey gelmez akla. Hangi şey olursa olsun, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından herhangi bir sıfat, şayet yorumlanacak olursa. Mesela eline diye yorumluyorlar, nimet veya kudret diye yorumluyorlar. Şimdi nimet ve kudret acaba mahlukta olmayan bir sıfat mı? İnsan bir kere bundan acizdir. Yani mahlukta olmayan bir sıfatla bunu yorumlamaları Mümkün değildir insanın. Yani Allah Azze ve Celle'nin hangi ismi, hangi sıfatı olursa olsun bunu hadi tevil edelim, hadi bir kabul ettik bunu. Mesela istivayı ne diye tevil ediyorlar? İstila diye tevil ediyorlar. Daha beterine düşüyorlar bu ya için. İstila nedir? İstila, başkasının elinde olan bir şeye güç kullanarak elde etmek, oraya hakim olmak demektir. İstivaya istila, hakim olduğu manasını veriyorlar. Meallerde de bunu yapıyorlar. İstila mahlukta olmayan bir sıfat mı? Hem de daha beter bir şekilde. Olmadık bir manayı da getiriyor oraya. Yani sanki arşta başka kuvvetler vardı. vardı. Sanki Allah Azze ve Celle onlardan istila etti. Orayı işgal ettiği manasına e, getiriyorlar bu sefer. Yani dememiz şu ki, kim hangi sıfatı tevil etmeye kalkarsa kalksın, mutlaka bir mahluka yine benzeterek tevil edecek. Bu yüzden mesela... E, Burada en mert hareket eden küfür ehlinden cehmilerdir. Mesela diyor ki Cehmi'nin saflar elimde imkan olsa Er-Rahmanu alel arş'te bütün musaflardan kazırdım diyor. Niye? Çünkü tevil edemez. Hangi sıfatla tevil edecek olsa yine mahlukta olan bir sıfat koyacak oraya. Bırak o zaman Allah'ın hangi kelimeyi kullandıysa öylece kalsın. Ama buna iman etmiyor elimden gelse bütün musaflardan bu ayetleri kazırdım diyecek kadar küfrünü açıkça ortaya koyuyor cemiyye evet veya e, işte Allah yukarıda şurada burada deme meselesinde yokluğun tarifini yapar gibi Allah yukarıda değildir aşağıda değildir, sağda değildir, solda değildir yoku tarif ediyor yani bu sefer Allah yok demeye getiriyor Allah nerede sorusuna cevap olarak, andığın yerde diyor, işte kalbimde diyor. Yani andığın yerde demesi de bir yine mekan eğer tenzihi tenzih için söylüyorsa bunu, andığın yerde dediği de yine bir mekana hapsetmek oluyor. Yani bunun dışına çıkamazsın. Bu sebeple eğer iman edecekse kişi, Kur'an ve Sünnet'e iman edecekse Kur'an ve Sünnet'te Allah Azze ve Celle, Rasulullah Aleyhissalat Vesselam hangi lafı kullandıysa ona öylece o kelimenin de delalet ettiği hakikate göre iman etmek gerekir. Ve bu konuda birilerinin dediği gibi, işte müfevvida fırkası var. müfevvida der ki, Allah'ın eli vardır, e, fakat bu el hakiki midir, değil midir, biz bunu Allah'a havale ederiz diyorlar. Bu da batıl bir fırkadır. Hakka benzeyen, hakk'a benzediği için en çok şiddetle reddedilen bir fırkadır, müfevvide fırkası. Çünkü Hakka çok benziyor. Yani reddetmiyor ama, ee, hakiki olduğuna da iman etmiyor. Hakiki olduğuna iman etmediği zaman bunu açıkça ispat etmiyor, duraklıyor. Yani gerçekten Allah'ın eli hakiki midir? Yoksa mecazi midir? Bu Allah bilir, ben bilmem diyor. Hayır, Allah bildirmişse, kitapta bildirmişse ne için bildiriyor? Kur'an-ı Kerim, biz iman ediyoruz ki Allah'ın kelamıdır. Allah bu kelamıyla buyurduğu bütün ayetler hakikidir. Muhataplarının anlayacağı şekilde e hitap etmiştir Allah Azze ve Celle hiç kimse şunu diyemez yani Allah Azze ve Celle öyle bir kelamla hitap etti ki hiç kimse bundan bir şey anlamıyor tevil edilmesi gereken bir şey eğer tevil edilmesi gereken bir şeyse ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu beyanla görev olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu tevili yapmadıysa bu açıklamayı yapmadıysa bu açıklamayı kim yapacak aciz kusurlu akıllara mı kalacak bu işte o aciz kusurlu akıllara bırakanlar birer fırka oluşturuyor bidat fırkaları böyle oluşuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ise o bidat fırkalarından kurtulan fırka necat fırkası olan fırka Resul hangi yolda ve Resul bir şey beyan ettiği zaman sahabe hangi yolda mesela hiçbir sahabeden şöyle bir şey nakledilmemiştir bu sıfatlar zikredildiği zaman yani ey Allah'ın Resulü acaba bu gülme hakiki bir gülme mi Az önce bakın örneğini verdik. Hakiki bir gülme mi demiyor? Rabbimiz güler mi diyor? Evet diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bak burada hakiki gülmeyi anlıyor bu sahabe. Ve Allah Resulü onaylıyor onu. Gülen bir Rabb'den o halde biz ümit kesmeyiz diyor. Evet bunun gibi. Bu konuda selefin icmasının ne şekilde olduğunu söyledik ve sapanların ne sebeple saptığına da işaret ettik. Nasların zahiri, zihinlere ilk bakışta veren yani bir şey söylendiğinde zihne ilk gelen mana. Nas'ın delalet ettiği anlamdır. Bu siyaka ve sözün kendisine nispet edildiği şeye göre farklılık gösterir. Allah'a Muhammed Emine şankıti, Rahimullah şöyle der. Bakın bu ibareyi e, iman ve tevhid akidesinde de naklettim. E, başka yerlerde de naklettim diye hatırlıyorum. Arap dili açısından da çok önemli bir ayrım. Bu manayı bilmesi lazım. Faydalı söz üç kısma ayrılır. O faydalı söz ya nas'tır. Faydalı söz derken bir şey ifade eden söz demek. Yani söylendiğinde muhatabına bir şey ifade eden söz demek. Ya nas'tır ya zahirdir veya mücmeldir. Bu üçünde sınırlamanın delili şudur. Şayet söz sadece bir manaya ihtimalliyse o nastır. Yani tek bir şeye delalet ediyor. Bunun başka bir manası yok. O zaman o nastır. O tam 10'dur ayeti gibi. Mesela bir şey 10 sayı olarak belirtiyor. Oysa 10'dur. Mesela 12 göze fışkırdı diyor. Musa'lesan vurdu taşa 12 göze fışkırdı. Bu 12 gözedir yani. 12 diyor Allah azze ve celle ama bu 15, 20, 45 olabilir mi? Değil. 12'si 12'dir. Şayet 2 iki manaya veya daha fazla manaya muhtemel ise, böyle bir ihtimali varsa, bunlardan birinin diğerlerinden zahir, daha açık, üstün gelen olması gerekir. Daha galip bir manada olması gerekir. Eğer birisi daha zahir ise, yani bir kelime var, bu birden fazla manaya geliyor ama, iki manaya gelin düşünelim. İki manaya da geliyor ama, bunlardan biri diğerine galip, kuvvetli olan mana, işte buna zahir diyoruz. Diğerine de muhtemel denir. Zahirin zıttı, yani mukabili muhtemeldir. Mesela aslan kelimesinde zahir olan, yani aslan derdiği zaman ne gelir akla? Yırtıcı bir hayvan gelir. Kuvvetli, yırtıcı bir hayvan gelir. Fakat muhtemel manası cesur bir adam olabilir. Bu manada delalet eder. Fakat zahiri o yırtıcı hayvandır. Şayet anlamlardan biri tercih edilemiyorsa, birden çok anlam var. Fakat bunlardan hiçbiri tercih edilemiyor. Eşit seviyede bunların ihtimali. Buna Bunadan mücmel deniyor Yani kapalı anlamı olan ifade denir. Mesela ayn. Ayn. Göz. Pınar gözesi. Bir şeyin kendisi. Arapçadaki ayn harfi. Mal manasına gelir. Ayniyat derler. Hatta ayniyat saymanı derler. İşte malların, demirbaşların saymanı. Bu manaya gelir. Ve daha başka şeyler. Kuru gibi hem hizma manasına hem temizlik dönemi manasına geliyor. Bu da mücmel bir kelimedir. Bunun gibi. Nasıl hükmü? Eğer bir şey nasıl ise nasıl söyledik? Tek bir manaya ihtimali olan. Onda nesil söz konusu olmadan bundan sapılamaz. Bunun dışına çıkılamaz. Yani başka bir bunun başka bir nas bunu neshetmedikçe bunun dışına çıkılamaz. Zahirin hükmü tercih edilen. Muhtemel mananın kastedildiğine dair delil olmadıkça ki buna tevil deniliyor. Yani delil sebebiyle muhtemel manaya sapmaya tevil deniliyor. Bundan da sapılamaz. Yani zahire tutunulur. Ta ki bir delil olacak o zaman tevil edersin. Yani muhtemel manaya geçersin. Delil sebebiyle geçersin. Delil yoksa geçemezsin. Mücmele gelince yani kapalı olan eşit seviyede ihtimali olan sözlere gelince kast edilenin ne olduğunu belirleyen bir delil olmadıkça bununla amel edilmeksizin duraklanır. Yani o konuda fikir de belirtilmez. Duraklanır tamamen. Ta ki işte bu mücmel kapalı manalar içerisinde şu kastediliyor diye gösteren buna delalet eden bir delil olmadıkça. Mesela İzzet Allah'ındır ayetinde geçen El-İzze lafzının delalet ettiği manayı ispat ederler. Burada mana Kudret ve galebe üstün gelmedir. Yine Rahman arşa istiva etmiştir ayetinde geçen istiva lafzının delalet ettiği uluv, yücelik ve istikrar yerleşme manasını ispat ederler. Yani yücelip yükselip yerleşme. Çünkü alâ edatıyla gelmiştir. Belki ileride ayrıntısından bahsederiz bunun. Alâ edatıyla gelir zaman e, isteva neye delalet eder? İlâ edatıyla gelir zaman neye delalet eder? Ama alâ edatıyla gelirse alel arşi isteva diyor. Bir şeyin üzerine yani bir yücelik var, yükselme var ve o zaman istikrar, yükselip yerleşme manasına gelir. Evet. Nitekim istiva sıfatından bahsederken bu konuda inşallah ileride açıklama gelecek. Diğer sıfatlar da bu şekildedir. Zira allah Teala kitabında kullarına apaçık bir Arapça ile hitap etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine açık bir Arapça ile hitap etmiştir. Kur'an ve sünnette Arap dilinde gelen lafzın delalet ettiği manayı hakiki anlamıyla ispat etmek gerekir. Kitap ve sünnete imanın ve onlarda gelene boyun eğmenin gereği budur. Buradan... Naslarda gelen sıfatlara iman ederiz. Sıfat lafzının delalet ettiği manayı ispat etmeyiz. Bunun anlamını biz yalnız Allah Teala'nın ilmine havale ederiz diyen müfevvida mezhebinin de batıl olduğu anlaşılmaktadır. Bu mezhep faziletli asırlardan yani sahabe ve tabiin asrından sonra ortaya çıkmıştır. Mesela Gazali kelamdan tevbet ettiği zaman i̇lcam avam, an ilmil kelam diye bir risale yazdı. Bazıları işte gazali selefiliğe döndü diye bunu şey yaptılar. Evet, gazali tevbe etti ama bu bu zamanda değil. Yani i̇lcam avam kitabıyla değil. i̇lcam avam kitabıyla tamamen müfevvide mezhebini, işte selefin mezhebidir diyerek sundu. Yani bunların hakikatlerini Allah'a havale etme görüşü. Bu Gazali'nin müfevvide mezhebine sapmasıdır. Kelamdan müfevvizeye sapmasıdır. Kelamı reddediyor. Kelamcıların işte ele, kudret, nimet gibi yorumlarını reddediyor. Bunları reddediyor. Bunları Bunlar reddedince ha, selefi zannediliyor. Bu kitap selefi bir kitap değil. Müfevvide mezhebine çağıran bir kitaptır. i̇l avam kitabı. Kelamdan sakındırması bakımından güzel. Ama isim ve sıfatları işte havale etmesi bakımından müfevvidadır. Buna dikkat edilsin. Fakat Gazali... Ölümünden önce Bukhari'yi göğsüne sararak işte ben bunun içindekilere tevbe ediyorum dediği rivayet edilmiştir. O farklı bir mevzu. Evet, Hafız Zehebi, yani burada şunun bilmesi lazım. Müfevvide mezhebi, sahabe tabi'in ve tebev tabi'inden sonra ortaya çıkmış bir mezheptir. Bu sebeple sapıklıktır. Zehebi Raymullah El-Uluv adlı eserinde şöyle der, Kadı Ebu yalan hal tercümesinde. Nazar ehlinden yani kelamcılardan olan sonrakiler... Daha öncekilerin de bilmediği şu sözleri ortaya çıkardılar. Bu sıfatlar geldikleri gibidir. Kast edilene değil, zahirine itikad etmekle beraber tevil edilemez. Tevil edilmez. Bunun zahirinde iki mesele vardır. Birincisi, hitap delalet ettiği maneden başkasına tevil edilmez. Nitekim selef de istiva malumdur der. Sühiyan ve başkaları da bunun kıraati, tefsiridir demişlerdir. Yani bunun anlamı lügatte açıktır. Tevil ve tahrif ile zorlamaya gerek yoktur. Selefin mezhebi işte budur. Yine sıfatları hiçbir bakımdan beşere benzetmemek hususunda da ittifak halindedirler. Zira yaratıcının ne zatında ne de sıfatlarında misli, benzeri yoktur. İkincisi, zahiri zihinde beşer sıfatı gibi intiba oluşturduğu gibi, beşer sıfatında, yani beşere ait bir özellik gibi bir intiba oluşturduğunda, Hayale müşkül gelen sıfatlardan kastedilen zahiri değildir. Zira Allah Teala benzeri olmayan tek ve samettir. Sıfatları sayıldığında bunlar haktır lakin bunların misli ve benzeri yoktur. Misli derken aynısı demektir misli. Benzeri ise benzeri, aynısı olmasa da benzeri benzeri yoktur. Sonra Zehebi Ebu Yâle'nin şöyle dediğini nakleder. Tevilin batıl olduğuna şu husus delalet eder sahabeler ve onlardan sonra gelenler bu sıfatları zahirlerine yorumladılar. Yani zahirleriyle aldılar. Ve onlara tevil ile itiraz etmediler. Zahirinden başka bir manaya yorumlamamışlardır. Şayet tevile yol bulsaydı, bulunsaydı onlar bu işte öncülük ederlerdi. O zaman da biz onu kabul ederdik. Yani selef, sahabe bunu yapsaydı biz bunu kabul ederiz. Seleften naklediler. Mesela Zariyat Suresinin 46. ayeti mi? 47. ayeti miydi? Bir Eid'in ifadesi e, eller manasına da gelir. Fakat kuvvet manasındadır bu ayette. Bunu e, Eid çoğuldur. Kuvvet manasındadır. İbn Abbas Radyalama'dan sayı olarak gelmiştir. Yine Mücahit ve başkaları da e, müfessirler ittifak halindedir buradaki Eid kelimesinin kuvvet manasında olduğuna. Ama yet şekilde tekil ve yedeğin şeklinde ikil olarak Allah Azze ve Celle'ye nispet edilen e, bu sıfatlar e, hakiki manada eldir. Malukuna benzemeyen Allah'ın elidir. E, Allah'ın celaline layık şekildedir. Malukuna benzemez. Hindistan allamesi Muhammed Sittikasenhan el-Kannuci, Katfus Sener adlı eserinde Müfevvide mezhebinden ve bazılarının Tefbizin, yani sıfatların manasını Allah'a havaletmek selefin mezhebi olduğunu zannettiğinden, yani böyle bir zandan bahsettikten sonra şöyle demiştir. Böyle zannedenler, selefin itikadı konusunda insanların en cahilleri ve hidayetten en çok sapanlarıdır. Nitekim bu zan, muhacirlerden ve ensardan öne geçenlerle, diğer sahabelerin, ümmetin ilim bakımından en alimi olan büyüklerin, anlayış bakımından en fakihlerinin, Amel ve sünnete tabi olma bakımından en iyilerinin yolunu bilmezden gelmeyi içermektedir. Böyle bir zan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kelimeleri anlamını bilmeden konuştuğunu iddia etmeye gerektirir. Bu ise büyük bir hata ve çirkin bir cürettir. Bundan Allah'a sığınırız. Selef bundan uzaktır. Nitekim seleften gelen manayı ispat edip keyfiyeti Allah azze ve celle'nin ilmine havale etmek gerekli dair sözler mütevatir yollarla gelmiştir. Demek ki havale edilmesi gereken şey neymiş? Bunların hakikati değil, keyfiyetidir. Yani Allah'ın bu sıfatların ne şekilde? Bunların şekillerinin bilgisi Allah Azze ve Celle'ye havale edilir. Ondan bir açıklama olmadan, vahiden bir açıklama olmadan kimse bu konuda yorum yapamaz. Bu mütevatir olarak gelmiştir. İbn-i Teymi Raynaullah Necmur şöyle demiştir. Rebiya ve Malik'in istiva meçhul değildir. Yani bilinmeyen bir şey değil. Keyfiyet makul değildir. Yani akılla anlaşılabilecek bir şey değildir. Ve buna iman vaciptir sözleri. Diğerlerinin bunlar geldiği gibi keyfiyet belirlemeden kabul edilir sözlerine uygundur. Onlar sıfatın hakikatin değil, sadece keyfiyetin bilinmesini nefiyetmişlerdir. Yani ne şekilde olduğunu bilemeyiz demişlerdir. Şayet manasını Allah'a layık bir şekilde anlamaksızın, Mücerret olarak lafzına iman etmiş olsalardı, istiva meçhul değildir, keyfiyet makul değildir demezlerdi. Ve bunlar geldiği gibi keyfiyet belirlemek için kabul edilir demezlerdi. Aksi istiva malum değil de harflerden ibaret bir meçhul olurdu. Yine şayet lafızdan mana anlaşılmasaydı, keyfiyetin bilgisinin nefh edilmesine gerek kalmazdı. Keyfiyetin bilgisinin nefh edilmesine ancak sıfatların ispatından dolayı ihtiyaç olur. Evet, böylece şu anlaşılıyor. ehl Sünnet ve Cemaat'in Allah'ın isimleri ve sıfatları hakkındaki akidesi özetle şöyledir. Allah Teala'nın kendisi için veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Teala hakkında ispat ettikleri bütün isim ve sıfatlara iman etmek, bunları Allah Azze ve Celle'nin celali ve azametine yakışır şekilde ispat etmek, yani var kabul etmek, bunlara tahrif etmeden... Bir sonraki derste bu kelimelerin teker teker ayrıntısına geleceğiz. Tahrif ne demek? Tatil ne demek? Tahrif etmeden, yani manasını bozmadan, tatil yapmadan, anlamını ve Allah'sını iptal etmeden, tekif, keyfiyet belirlemeden veya temsil, mahluka benzetmek gibi bir şeyle itiraz etmemek. Allah Teala'nın kendisinden nefret veya Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'dan nefret her şeyi nefret etmek ve bunların zıttının kemaline, Allah Subhanahu ve Teala için itikad etmek. Yani mesela Allah zalim değildir demek yeterli değildir. Allah zulmetmez demek yeterli değildir. Allah adildir. Zulmün zıttı ne? Kemal olarak zıttı adalettir. Allah zalim değildir, adildir. Yani böylece yani Allah adil de değildir, zalim de değildir diye bir şey olmaz. Allah zalim değilse bunun zıttını ile ispat etmek gerekir. Allah adildir. Zaten adalet sıfatı naslarla da sabittir. Allah Teala'nın bütün sıfatlarının hakiki sıfatlar olduğuna ve mahlukların sıfatlarına benzemeyeceğine itikad etmek. Evet, Allah izin verirse inşallah tahrifin manası, tatilin manası, teklifin, teşbih, temsil bu kelimelerin manalarını bir sonraki derste işleyelim. Bunlar itikada açısından önemli çünkü bunlar Allah'a sahih bir imanla iman etmenin olmazsa olmazları. Bu ayrıntıları bu kadar uzatmamızın sebebi, yani geniş ayrıntılara, açıklamalara girmemizin sebebi de fıtratların bozulmuş olmasıdır. Mesela az önce söylediğimiz gibi Allah ve Resulü bir sıfatından bahsettiği zaman Allah Azze ve Celle'nin sahabe bunun manasını direkt biliyor, tahrif edilmemiş şekliyle biliyor, mahlukada benzetmeden buna itikad ediyordu. Fakat Allah'ın isim ve sıfatları konusunda çok çeşitli anlayış, İslam adı altında, e, Müslümanların zihni bulandırmak için sunulmuş olduğundan, felsefecilerden, kelamcılardan etkilenmiş insanlar, Allah Azze ve Celle'ye ne şekilde itikad ettiğini bilmiyor. Yani sahip bir itikadın nasıl olacağını bilmiyor. Mesela El-Sünnet ve El-Cemaat Akidesi diye, Ahmed Ziyahettin Gümüşhanevi'nin kitabı, ki Türkiye'de okutulan akide metinleri genelde maturidi metinleridir. Bu da klasik bir maturidi akide metni. Orada der ki, kim Allah yukarıda derse kafir olur. Böyle diyor. Ve insanlar akidevi noktada pek çok çelişkide düşüyor. Ondan sonra da bu sefer ateist olmayı tercih ediyor. Niye? Çünkü Naslar'la bu sunulan akidede ciddi çelişkiler var. Kader meselesinde böyle. Veya diğer meselelerde böyle. Ateist fikirlere sapıyor. Mesela şöyle düşünün. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinde ben seni kendime yükselteceğim diyor İsa Aleyhisselam'ı. Nereye yükselte İsa Aleyhisselam? Allah onu semaya yükseltti. Kendi katına semaya yükseltti. İsa Aleyhisselam semaya yükseltildi. Allah nerede? Allah yukarı demek gübürdü ondan sonra. O zaman İsa Aleyhisselam nereye yükseldi? Bunun gibi pek çok naslarla çelişki halinde kalacaktır bir Müslüman. Doğru akideyi öğrenmediği zaman. Veya Nebi Aleyhisselam mesela buyuruyor ki cariye hakkında onun azat edilmesi olduğu zaman Müslüman mı? Bunu te teyit için Allah nerede diyor? Direkt sordu o. Şimdikiler Allah nerede diye sorulmaz diye bir şeyler var tepkileri var. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam cariyenin iman edenlerden olup olmadığını öğrenmek için Allah nerede diyor. Cariye de yukarı işaret ediyor. Allah semada diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki bu müminedir, bunu azat et. Hadis sayhi Müslim'de yani Müslümanların ittifakla sayı kabul ettikleri bir kitapta adam Müslüm'de bunu okuyor. Allah Resulü diyor ki bu kadın mü'minedir ama Ahmet Ziyyattin gümüşhanevi işte Esat Çoşan veya benzerleri Muaturide Akidesini yayanlar veya Mahmutçular, Cübbeli Ahmetçiler veya Nihat Atibolu gibiler. Bunlar da Allah yukarıda demek küfürdür diyorlar. Allah Resulü bir kadına mü'min olduğunu tespit için bu sözü, Delil olarak ortaya koyuyor. Bu çok açık bir şeydir. Yani kelam okumamış. Hatta bir ilim okumamış. Bedevi diyebileceğimiz bir cariye, cahil bir kadın, bak Rabbini böyle tanıyor. Herhangi bir üniversite okumamış bu Allah'ı öğrenmek için. Herhangi bir okul, kelam, böyle şeyler tahsil etmemiş. Sahabelerden öğrendiği bir şey bu. Allah nerede sorusuna? Allah semada diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bunu azat et çünkü bu mü'minedir diyor. İman etmiş bir kadındır diyor. Bazı dangalak diyeceğim artık. Dangalaklar da bunu cehaletin maziret olduğuna delil getiriyor. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küfür olan bir söz söylemesine rağmen onu mümine kabul etti diye. Yani küfür olan bir söz söylemiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da orada susmuş. Ona mümin demiş. Bu nasıl bir anlayış? Yani ilimden konuşan profesör olmuş bir adam söylüyor bunu. Cehalet'in mazaret olduğuna delil getiriyor. Yani şey gibi yapsa, Kevseri gibi yapsa toptan, yani itikadını oymuyor Kevseri'nin. Bu de reddediyor mesela. Sait değil, böyle bir şey olamaz diyor. Zaten bunu rivayet eden diyor. Muaviye bin Hakemet Sülemi diye bir sahabe diyor. Bu yani alim sabilerden de değil gibi bir sürü abuk subuk şeyler getiriyor. Evet, bu derin bir kuyu Allah izin verirse dediğimiz gibi bunların ayrıntılarını öğrenmek e, sayı hakidenin oturmasında, Allah'a itikadın sağlamlaştırılmasında, itikad sağlamlaşınca alemde amellerin de düzgün bir şekilde e, cereyan etmesinde önemli meseleler. Allah yardımcımız olsun. Sübhaneke Allahümme ve hamdik ve eşhedü en la ilah ve estağfuruke ve töb